Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarala nehjihi ve men ittaba'ahu bi ihsan li yawmiddin. Rabbi shrah li ve yessir li ve hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una ve manfa ve zidna bi ya Geçen dersimizde Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dedesinin yazmış olduğu Muntakal Akbar, Esrarı Min Muntakal Akbar adlı metne İmam Şevkan'ın düştüğü şerh olan Neylül Eftar işleyeceğimizi söylemiştik. Teravih babını işliyorduk. Teravihin ahkamını anlatan babı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu babta Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dedesinin getirdiği bir diğer hadis. An Cübeyr İbni Nufeyr, An Ebizer Radiyallahu anhu. E qad sunneme Rasulullah sallallahu aleyhi sellem. Ebu Zer dedi ki biz peygamber sallamle beraber oruç tuttuk. Felem yusalli bina hatta baqiya sab'un min al Ayın bitmesine 7 gün kalmıştı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. Fakama bina hatta thul -thul Bize öyle bir namaz kıldırdı ki o son 7. günde Gecenin 3'te 1'i kadar biz namazda durduk. ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَ Altıncı gün kıldırmadı. Son 5 gün kala tekrardan kıldırdı. حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ الْلَيْلِ Ta ki gecenin yarısına kadar. Son 7 gün kaçıncı gün yapar Ramazan'ı? 23 değil mi? 7 kalıyor 30'a 23. Altıncı gece kıldırmıyor. Beşinci gece o zaman yirmi beş. Dikkat edin hep tek geceler. Tek gecede ne yapmış? Yirmi beşinci gece gecenin yarısına kadar. Şatrulleyni. Fakulna ya Resulallah. Dedik ki ey Allah'ın Resulü. Lev neffeltena bi bakiyyete leyletina hadihi fekâl. Dedik ki yani bizi bu gecenin geri kalan kısmında da nafile bıraksaydın ya. dedi ki innehu men qâme ma'al imam. Kim imamla beraber kıyama durursa. Namaza durursa. Hatta yansırı imam bırakana kadar o da onunla bırakmazsa kütübe lehu kıyamu leyletin bütün geceyi namaz kılmış gibi sayılır. Yani gecenin üçte birine kadar. isterse gecenin yarısına kadar. Azlığı veya çokluğu fark etmez. İnsan cemaatle beraber bu nafileyi kılar ise gecenin tamamını namaz kılmış gibi ecir kazanır. Hatırlayacak olursanız önceki derste neyden bahsetmiştim? Teravih namazının Cemaatle mi yoksa evde tek olarak mı kılmanın daha faziletli olduğundan bahsetmiştim. Burada bu hadis de ışık tutuyor ki bu ihtilafta cemaatle bu namazı kılmak en hayırlı olan, sünnete daha yakışan e, şeklidir. Tümmelem yakun bina, hatta bak yeterler tüm mine şehri. Sona son üç gün kala kıldırdı 25. geceden sonra 27. gece Allah resulü kıldırdı. Fecall bina fi alifte wa da'ahehu wa 27. gece bir de ne yapmış peygamber? Kunut yapmış, dua etmiş. Ee, ehline ve kadınlarına, yani çocuklarına ve eşlerine dua etmiş. فَقَامَ Hatta حَتَّ تَقَوَّفْنَا الْفَلَاحَةِ Diyor ki sahabe, biz diyor, felahtan korktuk. قُلْتُ <gülüyor> لَهُ Ben ona dedim ki, وَمَا <gülüyor> الْفَلَحَةِ Kurtulmak ne? Kastın neydi burada? قَالَ sahur <gülüyor> Zannettik ki peygamber o gece, 27. gece, sahur vakti bitene kadar Sahur vakti bitene kadar namazı bırakmayacak. Revahül Khamse ve Sahhehahü Tirmizi. Beş hadis ravisi bu hadisi nakletmiş. İmam Tirmizi de bu hadis için sahihtir demiş kardeşlerim. Şevkani de söylüyor. Hadisin ricalleri senet itibariyle diyor. Hepsi sika, güvenilir ravilerdir. Hadis sahihtir diyor. Ve bu hadisteki delillerden bir tanesi diyor. Az önce işaret ettiğim üzere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... Kadir gecesini aramak için son 10 günde mescide kapandığını ve tek gecelerde ibadete sıklık verdiğini göstermektedir. Aynı şekilde ehline ve kadınlarına dua etmesi de ortaya koyar ki, e, bu peygamberin sünnetidir, vacip değildir. İlla böyle bir dua yapmaya gerek yoktur. Bununla alakalı erkeğin ehlini teşvik teşvikiyle alakalı müjdeleyici hadisler çoktur. Buna işaret var aslında burada. وَقَدْ اَخْرَجَ اَبُوْ دَوُدْ وَاَنْنَسَيْ وَاَبْنِ مَاجَةَ Bunların hepsi bu hadisi takric etmişler. An Ebu Hureyre radiyallahu anhu kal. Ebu Hureyre dedi ki kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu raculan kame minalleyni fesalle ve ey kadem ratahu adamın öyle biri var ki Allah ona rahmet etsin. Geceliğin ayağa kalkmış. Hanımını da uyandırmış. fe in ebed nadaca fi vajhi helme fi kadın yüz çevirdiğinde yani hani uykusu sebebiyle yani git başından diye onu ittiğinde alıyor eline suyu yüzüne su çarpıyor ki ta ki uyansın o da gece namazına diye rahimallahu miraten kâmet minelleyni fesallet ve ayqadet zavjuha aynı şekilde Allah şu kadına da rahmet etsin ki bazen erkektir bazen kadındır hayat müşterek diyor ki Allah Resulü kadın da kalkmış uyanmış eşini ondan sonra uyan namaza seslemiş in <gülüyor> ebe Eşi de ondan yüz çevirince nadacat fi vajihilme. Kadın da onun yüzüne ne yapmış? Suyu sarpmış. Allah bu erkekle bu kadına ne yapsın diyor. Rahmet etsin. Gene. Vahrece Ebu Davud ve Nesayi ve i̇bn Bu sünen sahipleri gene başka bir hadis takiric etmişler. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan geliyor. Kale. ikisi de dediler ki. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza eykazar <gülüyor> racül ahlehu minel leyli. Eğer adam geceliğin ehlini uyandırırsa. Fecalliye, ou cıllı rkeatın jümiyan, fi fi ve Kalkar namaz kılarsa veya cemaatle beraber kılarsalar, onlar erkek ve kadın olarak Allah katında zikredenler olarak yazılırlar diye başka bir hadis şerifte işaret var. Allah Resulün ehline dua etmesi de buna işaret vardır kardeşler. Erken mesuliyetidir ehlinin dini erkekten sorulur. Kadın kocasının dini üzeredir. Bir diğer hadis onu da alıp bitirelim inşallah. اَنْ اَعِشَةَ رَضَيَ اللّٰهُ اَنْهَا اَنَّ النَّبِي صَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ صَلَّ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ Peygamber mescide çıktı namaz kıldı. Onunla beraber insanlar da namaza çıktılar. ثُمَّ صَلَّ اَثَّانِيَةَ فَكَثُرَ nasu. İkinci gece yine namaza çıktı mescide namaz kılıyordu. Bu sefer önceki günden daha fazla insan geldi. Sonra acema min al-leyletis saliseti ve al-arba'i 3. ve 4. gece ne yaptılar insanlar artık cemaati daha da büyüttüler. Felem yakhrucu ileyhim Resulullah sallallahu artık peygamber çıkmamaya başladı. Hal böyle olunca Allah Resulü mescide nafile namaz kılmamaya çıkma, çıkmamaya başladı. Felem ma asbaha qal Sabah olduğunda Resulullah dedi ki Aleyhissalatussalam ra'aytul ladii sanaatum yaptığınızı gördüm. Falem yemne'ani min el-khuruc illa anni khashitu an tuftarada aleykum. Benim sizin yanınıza çıkmak noktasındaki endişem ve tereddüdüm korkum. Eğer ben çıkar size her gece kıldırırsam üzerinize teravih namazı, gece namazı farz olur korkusuyla ben diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yanınıza çıkmadım diye sahabeye ne yapıyor beyanda bulunuyor. Hadis muttefakun aleyh Buhari ve Müslim ittifak etmiş. Başka bir rivayette قالت, Gene Ayşe dedi ki: "Kanennas yusalluna fil mescidi fi Ramazan bil leyli avzan." İnsanlar mescitte grup grup, cemaat cemaat Ramazan gecelerinde namaz kılıyordular. Yakunu ma'rrucul şeyu min el Kur'an. Yani Kur'an'dan yanında ezberi olan, nasibi olan geçiyordu. insanlara imamlık edip namaz kıldırıyordu. Feyakunu mahun neferul 5 veya 7 veya أقل min zalik veya aksar bi salati. üç kişi, 5 kişi, 7 veya daha fazla Topla cemaat oluyordular. Galet "Fakat Ressam Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana neyi emretti diyor? Hücremin önüne hasır selme emretti. Biliyorsunuz, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşleri o, hücre oda demek. Odalarda kalıyordu. Mescide duvarı bitişik ve o odaların bir dışarıya açılan kapısı vardı. Bir de mescidin içine açılan kapısı vardı. Ayşe Rəşadı Anhada mescidin içerisine açılan mescidin içerisine açılan kapı kapının oraya hasırını peygamberin emriyle sermiş. Takarace ileyhi sonu peygamber çıktı diyor. Ba'da en salae'l ahire yatsı namazını son halini kıldıktan sonra feşte me'aleyhimen fil mescidi fe salle bihi. Mescitte kim varsa toplandılar ve peygamber onlar namaz kıldırdı. Ve zekeratil kıssata bi ma'nama taqattama gayri anne fiha. Ee, geçen kıssanın aynısını az önce okuduğum hadisin metnin aynısını zikretti. Sonra şunu söyledi. اَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فِي الْلَيْلَةِ <الثانية> İkinci geceden sonra artık onların yanına çıkma diye İmam Ahmet de ne yapmış kardeşler? Bu hadisi tahriş etmiştir. Şimdi burada bir iki tane önemli nokta var. Bunları işaret edip dersimizi bitireceğiz inşallah. Burada İmam Nevevi diyor ki Peygamber mescitte namaz kıldırdı. Burada Nafile namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğunun delili vardır. Nafile namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğuna dair açık bir delil vardır. Burada tabi insan ihtiyar üzere bırakılmıştır. Yani ister tek kılar ister cemaatle kılar. Nafile olan namazlar bu için genel hükümdür. Yalnız nafile iki tane daha namaz var. Üç tane daha özür dilerim. Onlar tek kılınmaz. Hangi namazlar? Bayram. Başka? Güneş tutulması, bir de yağmur duasına çıkıldığında kılınan namaz. Güneş, ay tutulması. Bu üç yerde bunlar nafile namazlardır. Ama bunlar tek kılınmaz. Bunlar illaki neyle kılınması lazım kardeşler? Cemaatle beraber kılınması lazım. Bunlar tabi müstesnadır. Ee, burada diyor, tabi bir noktaya daha işaret vardır. Eğer... Maslahat ile mefsedet taaruz içerisine girerse yani çatışma ve çelişki içerisine girerse ne demek bu? Yani bir şeyde bir maslahat da olabilir, bir mefsedet de olabilir. Bunlar çatışmaya girdiği zaman mefsedet eğer büyükse maslahattan o zaman ne yapılır? Maslahat terk edilir. Bunu neden söylemişler? Allah Resulü bir korku sebebiyle sahabesinin yanına çıkmamış, onlarla cemaat namaz kılmamış. O da ne? Farz kılınması bu namazın. Ve ümmetin de bu yükü altından kalkamaması kolay değil. Hele ki içinde yaşadığımız şu küfür ehlinin çoğunlukta olduğu küfür beldelerinde burada Müslümanlar zaten çalışma saatleri şeriatın öngördüğü, şeriatın onlara öğrettiği şekilde düzenlenmediği, küfür ehlinin hevasına göre düzenlendiği için tutun ki böyle bir vakıada farz kılındığını teravihine. Yani bir adam sabahın erken vaktinde namazdan sonra işe gidecek, akşam işte geç vakitte gelecek bir de teravih kılacak, gerçekten çok ciddi bir meşakkat olurdu. Nebi Sassam bunu gördüğü ve bundan korktuğu için Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı, ee, bunun sebebiyle şeye çıkmadı. Tabi burada çok güzel bir yer daha var, orası da neresi? Peygamber bile olsa izah yapmak gibi bir gereklilik görüyor bazen. Çıkmış diyor ki, ben sizin yanınıza çıkmadım, yanlış anlamayın. Çünkü insanlar toplamış peygamberi bekliyor. Öyle mi? İnsanlar diyebilir ya peygamber niye yanımıza gelmedi? Diyor ki bak yanlış anlamayın sakın. Ben çıkmadım bu korku sebebiyle. Bu aynı hadise kendisi itikaftayken hanımı Safiye yanına geldiğinde Safiye'yi eve bırakmaya giderkenki izlediği edebi peygamberi değil mi? Yanında karanlık, ışık yok, sokak lambası yok. O zaman öyle değil. Bir bakmışlar herkes biliyor ki 10 gün peygamber nereye çekilmiş itikafa. İtikafa da bizim itikaflarımız gibi değil. Mescide doluyoruz yüz kişi. İbadete mi toplanıyoruz, laklaka mı toplanıyoruz belli değil. Peygamber sasam kendine hücre yapıyordu. Tek başına kalıyordu. Kimsenin haberi olmuyordu ne yaptığından hücresinde. Doğru mu? O sadece namazdan namaza çıkıyordu. Şimdi herkes onu hücrenin içinde tek ibadet ediyor biliyor. Mescitte biliyor. Bir de baktılar sokakta gecenin karanlığında peygamber yanında da bir kadın. Ne bilsinler Safiye? Dedi ki bekle. Gitti, bu benim hanımım Safiye'dir dedi. Dediler, Ya Resulallah biz senden müşteri edeceğiz. Şeytandır, vesvese verir, ben şeytana yardım etmeyeyim dedi. Burada peygamber dahi olsa, imam dahi olsa, güzel edebi, insanları kötü zanla teşvik etmemek gibi bir gayreti olan peygamber var. Ama tabii kötü zan besleyecek adam, besleyecek yani. Ona ne kadar edepli de olsa bir insan yapabilecek bir şey yok. Ama biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Her işin ifratı ve tefriti vardır. Allah neyi emrettiyse insanlar onda ne yapmıştır? ifrata ve tefrite satmışlardır. Buna da işaret etmiş İmam Şevkani Rahimahullah. Diyor ki İmam Bukhari ve başka birçokları bu hadisleri teravih kitaplarında, sahihlerinde teravih kitaplarında zikrederken Allah Resulü'nün cemaatle beraber Ramazan geceleri mescitte namaz kıldığına delil olarak getirmişler diyor. Ee, İmam Şefkani Rahimullah. Burada kalalım inşallah. Diğer hadisler artık biraz daha uzun. Onları da bir dahaki dersimizde alırız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öylesinin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Vâhire dava enelhamdülillahi rabbil âlemin.